Değerli dinleyenler merhaba. Cemre Beklentisi programının yeni bir bölümüyle yine sizlerle birlikteyiz. Konuya geçen bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz. İmanın doldurulamaz yeri ve Ebu Talip. Soruda zikredilen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcalarından biri de Ebu Talip'ti. O, babası Hazreti Abdülmuttalip gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi sürekli sıyanet etmeye çalıştı. Esasında Efendimiz hakkında Abdülmuttalip Hazretlerinin düşünceleriyle Ebu Talip'in düşünceleri birbirinden farklı değildi. Her ikisi de Efendimiz'i harika bir fıtrat olarak görüyor. Hem viladetinden evvel hem de sonra onun hakkında hep güzel düşüncelere sahip bulunuyorlardı. Ancak Abdülmuttalib'in durumuyla Ebu Talib'in durumu birbirinden farklıdır. Çünkü Abdülmuttalib Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin anne babası gibi fetret ehli sayılır. Dolayısıyla onun için fetret döneminin avantajları söz konusudur. Fakat Ebu Talip Peygamber Efendimizin peygamberliğini gördüğü halde değişik saiklerle Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ne diyorsa bize de onu demek düşer diyemedi. Ebu Talip Hazreti Ali'nin babasıydı çok zor bir dönemde Efendimiz'e destek olmuş, ona yardım etmişti. Ancak hiçbir zaman unutulmaması gerekir ki, bunların hiçbiri imanın yerine doldurmaz. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah öyle bir ağırlıktadır ki, bir hadisin ifadesiyle, dünya kadar günahlar terazinin bir kefesine konup, Kelimeyi tevhidte diğer kefeye konduğunda o ağır basar. Çünkü onun yerini dolduracak ağırlıkta başka bir şey yoktur. İşte Ebu Talip o ağırlığı kaybetmişti. Özellikle de o ağırlığın münhasıran tek başına kıymet ifade ettiği bir zaman diliminde onu kaybetmişti. Çünkü üstadın da mektubatta ifade ettiği gibi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i gördükten, peygamberliğine şahit olduktan sonra ona iman etmedikçe rahı necat muhaldir. Müellif konuya şöyle devam ediyor. Ebu Talip için terbiyem gereği gurur kelimesini kullanmak istemiyorum. Ancak Kureyş'in ileri gelenleri ona gelerek, kabile ve atalara bağlılık duygusunu tahrik ettiler. ''Sen Abdülmuttalib'in yolundan mı döneceksin?'' türünden laflar ettiler ve bir yönüyle onun, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ittiba etmesine mani oldular. Ancak sizin de bildiğiniz üzere kişinin iman etmesine engel hususlardan biri de, körü körüne abavu u ittiba etme meselesidir. Bundan dolayı netice itibariyle diyoruz ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bu kadar yardımcı olan ve ona sahip çıkan bir insanın hidayete eremeyişi, bizim için ne kadar hicranlı bir hadise olsa da, bu noktada dilimizi tutup, sükutu tercih etmemiz gerekir. Belki burada asıl üzerinde durulması gereken husus, körü körüne, abav ecdada ittiba tehlikesinin bizim için de söz konusu olup olmadığı meselesidir. Zira hali pür melalimize bakılacak olursa, çoğumuz itibariyle erkan-ı imaniyeyi ele alıp tek tek tahlilden geçirdikten ve hepsini sağlam bir zemine oturtup yerli yerine koyduktan sonra o iman abidesini yeniden inşa etmiş ve ona göre bir tahkiki iman ufkuna ulaşmış değiliz. Tabir caizse atalarımızın bize kazandırdığı iğreti bir imanla yaşıyoruz. Bazı ehli sünnet imamları taklide dayanan böyle bir imanı kabul etmemişlerdir. Çünkü onlara göre imanın tahkiki olabilmesi kişinin iman ettiği esasların her taşını kendi eliyle yerli yerine koymasıyla gerçekleşecektir. Evet, imanın her bir cüz'ünü düşünerek, tahlilden geçirdikten ve onların üzerine şuur mührü vurduktan sonra, işte böyle bir iman şartı adi planında senin iradenin ürünü demektir. Ancak şu anki haliyle pek çoğumuzun imanının mimarı, babalarımızdır babalarımızın imanının mimarı da dedelerimizdir ve hakeza taklit öteden beri bu şekilde devam ede gelmiştir fakat şunu da hemen ifade edeyim ki iman çok kıymetli olduğundan taklit bile olsa onu reddetmek imana karşı saygısızlık olur Taklit afeti ve biz. Hazreti Üstad bu mevzuda insanları tahkik kapısına çağırıyor, bizlere tahkik kapısını aralamak istiyor. Risale-i Nur'da sadece bir ayetül kübrayı bile düşünecek olursak, Üstadın orada okuyucuyu kainatın her bir parçasıyla yüzleştirdiğini, her nesneyi dillendirdiğini, ve bizi her nesne karşısında düşünceye sevk ettiğini görürüz. Onu okuyan kişi adeta iman adına kendi düşüncelerini yeniden inşa ediyor gibidir. Zaten taklidi iman çağımızdaki şiddetli inkar ve dalalet fırtınaları karşısında dayanamamış ve maalesef gümbür gümbür yıkılıp gitmiştir. Hatta asırlarca İslam'ın manevi hayatının soluklandığı müesseselerde bulunan insanlar dahi, böyle bir taklidi imanla dalalet fırtınaları karşısında ayakta duramamış ve çeşit çeşit şüphe ve tereddütlerle dinlerini, imanlarını kaybetme noktasına sürüklenmişlerdir. Halbuki onlar iman binalarının her parçasını çok iyi bilse, ve ona göre sağlam bir zemine oturtmuş olsalardı, netice böyle olmayacaktı. İşte görüldüğü üzere Ebu Talib için söz konusu olan taklit afeti, bizim için de uhrevi hayatımızı tehdit eden büyük bir bela ve musibettir. Ayrıca unutulmaması gerekir ki, taklitten sıyrılıp tahkikin sağlam zemininde iman binamızı inşa edebilirsek, bu hal, bizim tavır ve davranışlarımıza da aksedecektir. Zira inanmış bir insanın bakışında, konuşmasında hep ciddiyet nümayandır. Bu manada Hazreti Üstad'ın çevresinde de inanmış insanların bulunduğunu söyleyebiliriz. Halbuki bizler taklidin kocaman kahramanlarıyız. Çünkü biz kendimizle yüzleşerek, İnandıklarımızı analitik mülahazayla ele alıp tahlil ederek, tahlil edip yeni terkip ve sentezlere ulaşarak o imanımızı sahiplenmiş değiliz. Taklitten kurtulamamış böyle bir fert, çok güçlü bir dalalet fırtınası karşısında devrilip gitme tehlikesiyle karşı karşıya demektir. Böyle bir netice bazen itikat sahasında, bazen amelde, bazen hizmet felsefesinde, bazen de benliğin öne çıkması gibi hususlarda kendini gösterir, göstermektedir. Halbuki iman yönüyle oturaklaşmış, dalgaları dinmiş bir insanın her tavrından inanç dökülür. O her haliyle gayet tabii ve fıtridir. Hatırlatılacak şeyler hatırlatıldığında, onun yüreğinin ağzına geldiğini görürsünüz. Daha bir farklıdır onun geceleri. Seccadesi çok iyi tanır onu. Yoksa tahkiki imandan kaynaklanmayan hal ve hareketler sun'idir. Centilmenlik ve incelikler aldatıcıdır. Onlarda devam ve temadi söz konusu değildir. Bir gün birisine karşı incelerden ince görünürsün ama... Tabiatında o inceliğe ulaşamadıysan, moralinin o ölçüde yerinde olmadığı bir başka gün gerçek tabiatını ortaya koyarsın. Kimseye bir fiske dahi vurmam dediğin bir yerde öyle bir tekme atarsın ki, çevrende bulunan insanların senin hakkındaki kanaati alt üst olur. Böylece o güne kadar yapmacık tavırlarınla oluşturmaya ve mayalamaya çalıştığın her şey Gümbür gümbür yıkılır gider. Çünkü bunlar senin tabiatına mal olmamıştır. Rabbim böyle bir akıbetten bizleri muhafaza buyursun ve hepimizi şekil insanı olmaktan ziyade iç derinliğine sahip takiki imanla mücehhez hakiki müminlerden eylesin. Amin.